standing rock Bikelanca'ya Biken Ekberzade Petrol Açgözlülük Bella Kotaların Adalet Mücadelesi Mürainerim merhabalar Günaydın Özdeş, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ee, evet, süper neydi? bir şarkıyla başladık. Neydi? Anlatır neydi? mısın? Neydi? Aslında bu bir fragman. Ee, ben şimdi biliyorsunuz biz artık yeni yayın döneminde Diklen Kaya'nın interaktif versiyonuna geçtik. Ee, ben şimdi onu Twitter'dan Diklen Kaya hashtag'ine gönderiyorum. Programı daha sonra arşivden izleyecek arkadaşlar da bu e, hashtag üzerinden ne gönderdim takip edebilirler. Bu bir fragman, e, bir BGS'lerin fragmanı. Aslında e, aylardır olan, mevcudiyetini koruyan bir belgesel bu. Yani çıktı fakat biz izleyemiyorduk. E, çünkü e, hem e, Amerika'da olması hem genelde e, çok kısıtlı ve küçük festivallerde e, gösterilmesi sebebiyle fakat dün, Al Jazeera'da şeyde, Al Jazeera'nın Witness diye bir biliyorsunuz segmenti var. Onun içerisinde bir premierini yaptı. Beygeselin bir, bir çankı, bir bölümü orada yayınlandı. Aynı zamanda benim şimdi gönderdiğim linkteki, fragman linkindeki Shannon Kring'i de izlerlerse dinleyicilerimiz. Orada da Beygeselin bazı bölümlerini periyodik olarak kendisi yayınlıyor. Oradan da görebilirler ya da direkt internet e, araması yaptıkları zaman 20'şer dakikalık segmentlerini seyredebiliyorlar. Şimdi burada şu çok önemli. E, bu e, aslında dün e, bu, bu haber kanalında, televizyon kanalında bunun e, premierinin yapılacağına Abo Martinez kendisi de e, yerli bir e, Hollywood oyuncusu. E, benim de çok e, sevdiğim ve saygı duyduğum birisi. Çünkü e, sürekli bu tarz e, şeylerin, hareketlerin... Ve aynı zamanda kendi dinleyicilerine ve izleyicilerine e, paylaşan birisi, onların takipçisi. E, aynı zamanda aktif olarak da içinde yer alıyor zaten. E, o duyurduğu zaman altındaki yorumları okudum. Hani insanlar nasıl bir tepki veriyorlar, işte beğenenler falan var. Fakat çok enteresan bir şekilde, Aa, çok yani ben utanç duydum, bugüne kadar bundan kabulim yoktu. Aynen. yoktu nerede var ve bu e, gerçekten bizim aslında e, ne kadar e, ne kadar fazla e, bilgiyle bombardman olduğumuzu ve eğer e, bölgeden uzaksak ve ilgi alanımız içerisinde değilse tam direkt olarak ilgi alanımız içerisinde değilse ya da bir şekilde haberimiz olmadıysa nasıl habersizde kalabileceğimizi e, kalabileceğimizin bir göstergesi. O yüzden ben bugün bir parça yerine bu fragmanla Evet. açmak istedim. Eğer haberi olmayan dinleyicilerimiz varsa belki bunu araştırıp daha geniş bölümlerini bulup izleyip takip edip tamamını seyretme şansını elde ederler. şimdi evet, Bir kere daha adını da verir misin? Tabii. Uh, end of the line The Women of Standing Rock hattın sonu aslında şeyin çizginin sonu değil hattın burada tabii eee ha. hattına bir gönderme var biliyorsunuz Dakota Access e, eee Ham Petroleum bore hattına Standing Rock'ın kuzeyinden geçen eee Standing Rock'ın kadınları Şimdi bu neden önemli? E, COP26'da da biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta boyunca e, Nancy Pelosi dahil birçok kişi defalarca kadınların aslında burada ne kadar çok etkilendiğinden, iklim krizinden ve nasıl e, birinci safta yer aldıklarından etkilenenler arasında özellikle kırılgan ülkeler içerisinde e, ne kadar fazla e, iklim krizinden, zarar gördüklerinden, eee terk edildiklerinden, eğitimsiz kaldıklarından, e, yeterli sağlık eee şeylerine, servislerine ulaşamamalarından, bütün bunlardan bahsettik. Biz bunların hepsini zaten Antikya'da Kuzey Amerikalı yerler kapsamında bahsediyorduk. Sürekli bu programda bahsetmeye de devam edeceğiz. Eee ve nasıl bu eşitsizliğin aslında e, kadınların yönetimde olduğu yerlerde misal Yeni Zelanda biz bunu çok iyi net görüyoruz e, nasıl e, daha eşitçi bir duruma gelebildiğine gelme potansiyeli olduğundan e, sıklıkla bahsediliyor e, COP26'da. Her ne kadar Greta çok tatlı bir şekilde e, bla bla bla diyorlar hiçbir şey şeyden aslında sadece konuşuyorlar yarın öbür gün gidecekler çünkü içeride zaten E, petrol lobicileri e, büyük bir masa oluşturmuş e, ellerini ovuşturup e, konuşmalara katılıyorlar şeklinde söylese de e, gene de bence e, kadınların şimdi biliyorsunuz e, IPCC'nin raporu yayınlandığı zaman alta çizilen şeylerden bir tanesi e, yerli bilgilikte indigenous knowledge deniyor buna ve e, şeye bilime yani bizim bildiğimiz anlamlarıyla batılı bilime yerli bilgeliğin nasıl entegre edilmesi gerektiği, gerekliliği artık konuşuluyor. Bu çok çok önemli bir şey. Belki ilgi duyan dinleyicilerimiz eğer bu konularda çalışma yapıyorlar size gerek sosyal bilimlerde gerek diğer e, bilim alanlarında e, belki bu konuya eğilebilirler. Çünkü mesela Amerika e, Ecological Society var. Ekoloji e, şeysi, e, cemiyeti diyelim. Yani. E, onların bir süredir yaptıkları e, webinarlarda öze, buna özellikle e, şey veriliyor, bir yer açılıyor. Nedir bu? E, işte mesela toprak bilimiyle mi uğraşıyorsunuz? Siz topraktaki mikroorganizmalarla mı uğraşıyorsunuz? O zaman e, sizin bölgenizdeki toprak cins üzerinde senelerdir tarım yapan, bu toprakla birlikte yaşayan ve toprağa çok daha farklı bir şekilde yaklaşan e, yerli gruplarla eğer bilgilerinizi birleştirirseniz, çünkü neticede bilim insanları genelde bir laboratuvarın içerisine ve bir e, Bubble'ın bir böyle bir şeyden camdan bir sarayın içerisinde çalışabiliyorlar. Sahayla çok kopuk olabiliyorlar ama sahada yaşayanlar e, oradaki yerli insanlar. Bu bizim mesela Türkiye'ye geldiği zaman bizim yerlilerimiz, köylülerimiz. Köylülere gittiğiniz zaman ve siz işte e, işte şu bitkinin yanına bak sen bunun tarımını yapıyorsun ama toprağında azot eksik işte bakla eklediğin zaman sana aslında... Ee, onun hiç de öyle kağıtlık gözüzü göründüğü gibi kolay bir iş olmadığını ne kadar zahmetli ve ne kadar e, zor bir işlem olduğunu ve tamamen çok ciddi bir planlama gerektiğini anlatıyor şimdi biz bunların hesaplamalarını e, kağıt kalem üzerine yaptığımız zaman Ah muhteşem ben işte bak gübre kullanmamanız şeyini buldum alternatifini buldum dediğiniz zaman sahada işler farklı işleyebilir ve şimdi artık bu bilgilerin entegrasyonu sonucu daha efektif e, daha daha e, Doğaya, doğayla uyumlu e, ve e, iklim krizini de yavaşlatabilecek e, ya da işte ona hiç olmazsa biraz nefes alma, bize biraz nefes alma zamanı tanıyabilecek alternatiflerin geliştirilmesi sıklıkla konuşuluyor artık bilim dünyasında. Evet ve, COP26'da e, da, da epey bir çok sayıda özellikle kadınların öncülük ettiği bu böylesine konuşma yapan ve eylemde bulunan insanlara rastladık. Bir de mesela Haiti en belalı. Yani Tabii. Filipinler sonrasında. Filipinler'de ve bir de Haiti'de inanılmaz şeyler oluyor. Santradoni diye bir kadınla konuşma vardı demokrasinin adı. Yani hiç bu şey diyor net sıfır dedikleri bizim için çalışmaz diyor. Yani özellikle hal Hadi tadilarsanız 2040 hatta öne bir zamanımız da yok diyor. Yani Ayçi'den gelen insanlar için yerel yani kıyılarda yaşayan insanlar için iklim değişikliğinin zaten şu anda hissettiği bütün zararlarını Bunu kaç zamandır hissediyor? Biz bizim beklemeye vaktimiz falan yok, sabrımız da yok diyor. Kimsenin yok. Yani Ömer Bey aslında dilerseniz önümüzdeki bölüme ben şimdiden sözünü vereyim. Bir Haiti dosyası açalım. Yani neticede orada da e, yerli e, topluluklar topluluklar ...dan bahsediyoruz. Ee, ve daha önce biz burada bir ufak... E, ...Hayati ısınması yapmıştık aslında... ...Diklen Kaya'da. E, hatırlayacaksınız Moonlight Benjamin'in... ...bir şarkısıyla giriş yapmıştık hatta... ...o programada. E, biz önümüzdeki bölüme... ...ben size bir e, en azından e, bölümün yarısı için... ...bir Hayati dosyası sözü vereyim. Çünkü Hayati'de sadece e, suların yükselmesi... ...ya da... E, şey, ba ...bastıran kuraklık değil... De, ...çok çok kronik problemler var. Ve bunların hepsi tamamen... E, enerji şirketlerine sömürü imparatorluğunun sonuçları aslında. Ee, bu, bu Buradan benim size sözüm olsun. Şimdi bu tamam. e Konumuza geri dönersek, benim e, çok sevdiğim bir hocamın söylediğim gibi koyunlarımıza geri dönersek, e, bahsettiğiniz şey sadece Haiti için değil, aslında dünyanın her yeri için dediğim zaman Afganistan'dan bahsediyorum. E, biz e, iki bölümdür entropide, e, yani aslında dört bölümlük bir zorunlu göç dosyası açmıştım ben. İki bölümdür de Afganistan'ı konuşuyoruz ve burada insanların neden göç ettiklerini COP26'da, bu arada onlar da indijen, ve yerli topluluklar e, çok e, yüzyıllardır binlerce yıldır orada bulunan kabilelerden bahsediyoruz biz burada Afganlar dediğimiz zaman e, ve COP26'daki yapılan sunumlardan bir tanesi de e, Afganistan'da Taliban'ı bir tarafa bırakın e, nasıl çok ciddi bir kuraklığın kapıda olduğu ve bu kuraklık sonrası belki de e, Somali'yi katlayacak kadar benzer açlığın perişkesine geleceği evet. e, ve e, buradan çıkan iklim göçünün daha yoğun bir şekilde yaşanacağıydı. Şimdi kadınlardan bahsettik. Kadınların ne kadar etkilendiklerinden bahsettik. Kadınlar bu zorunlu göçün içerisinde yerlerinden edilen insanlar grubu dışarsa yani internally displaced people dediğimiz kendi ülkelerinde kalıp ama e, yerlerinden edilen insanlar e, dışında çok fazla dışarıya çıkamıyorlar. Özellikle Afganistan gibi ülkelerde. O yüzden hani biz Türkiye'de bakıyorlar işte bu gelenlerin hepsi genç erkekler. Çünkü o yolculuğu göze alabilecek ve bu yolculukta hayatta kalabilecek insan grubu maalesef genç erkekler. Yani önden onlar gidiyorlar ki daha sonra kadınları ve çocuklar için kendilerini güvene aldıkları zaman onların da bir şekilde ülkeden çıkışlarını sağlayabilsinler. Biz bunu özellikle Afganistan'ın ikinci bölümünde yaptığımız Mary'nin Kabil'den çıkış hikayesi kendi sözleriyle anlattı entropide. Biz ona Fort McCoy mülteci kampından bağlandık. ya Bunu artık insanların anlaması gerekiyor. Neden genç erkekler geliyor? Şu bunlar çalışmak için kendilerini ekonomi... Öyle bir durum yok. Hiç kimse evini bırakmak istemez. ve Şu anda biz iklim kriziyle karşı karşıyayarken evlerini bırakmak zorunda olan insanlar büyük bir oranda da Yerliler yani e, indijen insanlar to kendi topraklarını tanıyan insanlar başka toprağa değil kendi topraklarını kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgelerdeki iklim dinamiklerini tanıyan insanlar e, o yüzden şu anda yaşadığımız şeyler ve şu anda içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok kritik çok bıçak sırtı bir durum şimdi buradan bu bıçak sırtı durumu aslında bir şekilde risk alıp kendilerini ön plana koyup sonra hayatlarını kaybeden insanlara geçmek istiyorum çünkü bu COP26'da özellikle Filipinler'den katılan bir konuşmacı vardı dışarıdaki gösterileri hatta Demokrasi Nal'da da perşembe sabahı eğer erken saatlerde açık radyoda Demokrasi Nal bölümünü izleyen dinleyicilerim varsa e, oradaki konuşmacıyı da kendileri de duymuşlardır. E, çok fazla e, biz sizin değişinizde yeryüzü savunucusunda kaybediyoruz. Aynı zamanda Çok ciddi e, şeyler var. Cinayetler işleniyor. E, Cinayetler e e, inanılmaz rakamlarda. E, şimdi ben bir link daha göndereceğim Twitter üzerinden. E, bizim her zaman için takibimizde olan Global Witness diye bir e, sivil toplum kurumu var. E, Global Witness'in de e, daha önce yayınladıkları How Many More, daha, ne kadar fazla yazıyor adında bir raporları var. Bu rapor sürekli olarak güncelleniyor. Şimdi benim gönderdiğim linkte de görecekleri gibi dinleyicilerimizin aslında 2012 ile 2020 arasında öldürülen insanların sayısı yani öldürülen yeryüzü savunucularının sayısı Ee, ilk açtıkları zaman sayfayı bir nokta bulutuyla karşılaşacaklar. Bu nokta bulutun her biri bir kişiyi temsil ediyor. Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdıkları zaman da bunların e, bölgesel olarak dağılımlarını görecekler. Ee, Türkiye'den de Ali Ül Ülvi Büyük Nuhutçu 2017 ve karısı eşi Ay e, Aysin Ülvi Büyük Nuhutçu da Burada, buraya işlenmiş vaziyette. Ee, kümelere baktıkları zaman nerede yoğunlaşıyor bu cinayetler en fazla Filipinler başı çekiyor zaten. Dolayısıyla kop ve e, orada da indijen ve yerli topluluklardan bahsediyoruz biz. Orada e, koloniyelistler gelmeden önce den beri orada var olan insanlardan bahsediyoruz. ve Bu insanlar işte e, kömür madenleri en büyük e, başlarının derdi e, ve maden şirketlerine karşı mücadele derken hayatlarını kaybediyorlar. Diğer büyük, en büyük ve birbirleriyle aslında bağlantılı nokta bulutları da tabii ki Güney Amerika'da, Brezilya, Kolombiya, Honduras, Meksiko. Biz buradaki öldürülen kişileri, öldürülen yeryüzü savunucularının şeylerini, hikayelerini buradan yerimiz olduğu sürece ve dilimiz döndüğü sürece zaten paylaştık. Bunlardan çok yenisi e, Lenka insanlarının, İndijen Lenka insanlarından Carlos Seros. O da Honduras'ta öldürüldü 23 Mart 2021'de. E, ve 2020 yani şu son geçtiğimiz yıl aslında... E, Yeryüzü savunucuları için çevre koruyucuları için çok ölümcül bir yıl oldu şöyle Kolombiya'dan 65 kişi Meksiko'dan 30 kişi Filipinler'den 29 kişi Brezilya'dan 20 kişi şeklinde liste devam ediyor ve gördüğünüz gibi başı Güney Amerika ve, ve Filipinler çekiyor. Ondan sonra da Kongo geliyor. 15 kişi orada öldürülüyor. Guatemala geliyor. Bu arada Kongo'da öldürülenler de belki dinleyicilerimiz biliyorlardır. Hani şu meşhur helikopter pilotu, bir işte şey, ape bir goril yavrusunu e, kurtarıyor kucağında işte birlikte e, bir şeyle e, helikopter diyor bir sabit kanatlı planör e, şey uçak e, pilotu e, onu e, Virunga e, Ulusal Parkı'na getiriyor çünkü orada bir koruma alanı var e, inanılmaz bir poaching söz konusu yani bu hayvanların et, etleri e, yüzünden e, öldürülmeleri ve aynı zamanda oradaki e, gene madenler yüzünden yürütülmeleri Ormansızlaştırma ile birlikte de yani ormanların yok olması ile birlikte de e, çok ciddi bir e, katliam var. Ve Virunga Ulusal Parkı'nda da bunların bir koruma alanı var. Fakat bu buradaki e, rangerlar dediğimiz e, silahlı koruyucular e, bir nevi e, o parkın e, şeyleri bekçileri Ee, sürekli e, bu illegal e, şey hem e, yasa dışı hayvan öldürenler tarafından, poacherler tarafından hem de yasa dışı e, or, ormanda işte e, kereste e, kesimi yapan insanlar tarafından sürekli olarak saldırıya uğruyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Kongo'daki rakamların büyük bir kısmı da zaten onlar. E, ve böyle gidiyor. Yani, yani Filipinler'de de mesela senin de sözünü ettiğin bir e, e, Radyoda Democracy Now'da da yayınlandı John Bonifacio diye birisi Biris'in evet, evet. şey koydu ortaya. Yani 8 sürekli olarak 8 yıldan beri Filipinler en Asya'daki en ölümcül ülke halini taşıyor. Yani Gloria Kapitan işte o Bio Bay, o dot granalından kabilesinden Victor Danya hepsi Duterte rejiminin Bu çevre koruyucuları açtığı korkunç cinayetlerin sonucu olarak öldürülmüşler yani plantasyonlarda. Evet evet yani eğer çok gerçekten iki hafta içerisinde çok ciddi bir başka haber olmazsa önümüzdeki bölümde isterseniz sayı artık Filipinler yapalım ve oradaki indijen halkın karşı karşıya olduğu sorunları ben size anlatayım daha detaylı olarak. Bunlar çok önemli yani evet. Şimdi son bir tweet daha paylaşmak istiyorum ben. Global Witness'ın gene, belki e, dinleyicilerimiz bu sayfayı bulamazlar. Burada bir podcast serisi var, Defenders of the Earth diye e, ve burada... Kendi ağızlarından, kendi hikayeleriyle dinleyicilerimiz dilerlerse, diledikleri zaman işte burada kimler var konuşmacılar arasında? Derek Kabe var, gene bir Filipino community organizer yani oradaki şeyleri toplulukların arasına girip onları organize eden, bilgilendiren, farkındalık yaratan kişilerden bir tanesi. Ee, Rita Naumenko var. Ee, bu da e, muhtemelen Grete yaşlarında Putin'in Kremlin'ine karşı e, şey e, protesto ediyor işte onların iklim politikalarına karşı. Silas Siakor var, Liberyalı e, vesaire böyle liste gidiyor. Yani çok değişik podcastler var. E, dilerlerse e, vakitleri olduğu zaman açık radyo podcastlerinin önüne geçmeyecek şekilde <gülüyor> bunları e, kendi zamanları içerisinde dinleyip daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Aynı zamanda Global Witness'ın sayfasını da takip etmelerini şiddetle tavsiye ederim. E, oradan güncel bu haberlere, bu tarz haberlere ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda COP26 ile ilgili de e, çok önemli raporları var ve yeni bir tane raporda yayınlayacaklar zaten. Takipte kalmaları bence faydalı olur. Şimdi e, son olarak son 3 dakikamız kaldı. Biraz e, Obama'nın e, şeyli adalı çocuk olarak COP26'ya girmesinden de bahsetmek istiyorum dilerseniz. Azıcık aktif öyle gireceğiz biraz dedikodu evet. yapacağız ama olsun. Hawai değil mi o? Efendim hava şey Hawai'li evet. Eee evet. şey kendisi ada ada çocuğu diyor ya. E, işte şeylerden o yüzden aynı o yüzden e, küçük adalar e, küçük ada ülkeler rin toplantısına sürpriz olarak katılıyor. Bu çok ses getiriyor. Şimdi e, normalde çok sempatik bir hareket. Ama Obama'nın altında biz Dakota Access Pipeline'a ilgili yani Standing Rock'ın kuzeyinden geçen, geçirilen, hala aktif olarak çalışan, aslında çalışmaması gereken, bununla ilgili inanılmaz bir dava sürecinin devam ettiği, bizim buradan sürekli olarak detaylandırdığımız süreçteki ilk imzayı atanlardan birisi Obama. Ondan sonra e, tam başkanlığını bırakmak üzereyken de e, vicdanını kendince temizleyerek bundan geri atan geri adam atan kişi. Fakat o imza atıldığı için geri adım atsa da o imzanın tekrardan yürürlüğe girmesini Trump sayesinde sağlanmasını yolunu açan kişi de Obama. Yani dolayısıyla hani şimdi böyle biraz algorculuk oynuyormuş gibi gözüküyor işte COP26'da şirin gözükerek falan ama lütfen buradan kimin kim olduğunu unutmayalım. <gülüyor> evet, bu konuda COP'ta önemli aktivist kadınlar da dile getirdiler bu Obama'nın ardında yatan o niyakarları da. Aynen, aynen. Efendim benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ee, sizi bir dakika erken e, bırakacağım. Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu bir Tabii. dakikayı önümüzdeki bölümde telafi etmenin şimdiden <gülüyor> sözünü <gülüyor> alarak. Çok teşekkür ederiz. Birken eee yani ve evet. Filipinleri görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere. Eğer End of the Line belgeselini de, o oh, bir da kullanacağım galiba, End of the Line belgeselini de e, yakalarlarsa dinleyicilerimiz ki ben onun segmentlerini de gün içerisinde derleyip toparlayıp Twitter üzerinden gönderirim. Burada konuştuğumuz bütün konuların bir özeti aslında belgesel. E, okulların, ailelerin parçalanmasının, çocukların zorla bu yatılı okullara e, gönderilmesinin e, aynı yani bütün bütün hem tarihi anlatıyor hem de günceli anlatıyor. E, şiddete tavsiye ederim. Son bir dakika da kullandım. Önümüzdeki bölümü artık biraz daha hızlı geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Görüşmek <gülüyor> üzere önümüzdeki görüşürüz, görüşürüz. yine. Standing Rock. Wikilean Fire. Bikem Ekberzada. Adalet Mücadelesi.